Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Bir kardeşimiz Nur suresi 63. ayette Geçen Artık onun emrine Muhalefet edenler Başlarına bir belanın gelmesinden Veya elem dolu bir Azaba uğramaktan sakınsınlar Mealindeki ayeti Delil getirerek diyor ki, sünnetleri yapmamak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e muhalefet sayılmaz mı? Aslında kısmen sayılır, kısmen sayılmaz. Şimdi adam sünnet kendisine malumdur, yani sünneti biliyordur. Ancak sünnette tembellik ediyordur, yani bu sünnetleri yerine getirmede tembellik ediyordur. Ona muhalefet etmiyordur. Burada ayette de dikkat ederseniz ona muhalefet edenler ifadesi geçmekte. Yani aleyhissalatü vesselam'in emri dururken, onun getirdiği dururken ona aykırı hareket etmek. Örnek verelim, bu örnek yerinde olur. İmam Malik rahimahullah'a bir adam gelip şöyle bir soru sordu. Dedi ki ey imam, nereden hacca gireyim? Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mikatları belirlemiştir. Yani hacca gidecek e, e, kimselerin ihrama girmeleri için mikat sınırları vardır. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Medine'de, Zulhuleyfe'de giriyordu. İmam Malik rahimahullah o adama dedi ki, Zülhüleyfe'den gireceksin dedi. O adam ise, dedi ki ben dedi mescitten girmek istiyorum. Yani mescidin Nebevi'den. Yani ne demek istiyor? Birkaç kilometre daha geriden, ben buraya e, ihrama gireyim. Yani adamın düşüncesi şu. Ben ihramıma, birkaç kilometre daha geriden gireyim, daha fazla sevab alayım. Yani, Allah Resulü ve Vesselam'ın belirlemiş olduğu mikat sınırından daha geride. O zaman İmam Malik Rahimahullah adama dedi ki hayır Resulullah ve Vesselam nerede girdiyse, nereyi belirlediyse oradan gir. Ve hemen arkasından işte bu ayeti okudu. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat edin, bu adam muhalefet etmek istedi. Yani iyi niyetiyle. Tabi ki burada niyet iyi olsun, kötü olsun. Kötü olursa onun aleyhine çok daha fazladır. Ancak yaptığı tevhille, şunla, bunla adam iyi niyetle bunu yapıyor. Ancak İmam Malik kendisine yine Allah'ın azabıyla ve elem verici bir azabıya başına gelecek musibetle bu ayetle onu tehdit ediyor. Burada ne anlıyoruz? Kişi mesela bazı sünnetleri terk etmesi, bazı sünnetleri yapmaması. Çünkü sünnetler de kendi içinde ayrılırlar. Yani kişinin terk edebileceği, terk etmekten ötürü sevap eee almayacağı, e, günah almayacağı gibi sevap talmayacağı. Ancak müekket olan sünnetler öyle değildir. Onlar biraz daha yapılması konusunda hassas olması gerekir Müslümanlar ya da Allah Resulü ve Vesselam'in mesela bazılarının vacip diye tanımladığı ki ve Vesselam'de öyle görünüyor mesela bir tahiyat-ül mescitle bir efendime söyleyeyim e, duha namazı aynı sünnet değillerdir efendime söyleyeyim ya da vitir namazıyla e, bir başka namaz ikindinin gayr-i olan sünneti aynı değildir buna benzer Dolayısıyla burada bu tehditle karşı karşıya kalmak bile bile Allah Resulü sallallahu muhalefet etmektir. Nisa suresi 115. ayette buna benzer bir anlam vardır. Çünkü o ayette buyuruyor ki Rabbimiz subhanehu ve teala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَةِ وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Hak kendisine belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse? Dikkat edin, hak ortaya çıkmış ve burada e, Resul'e muhalefet ederse وَمَنْ يُشَاقِقْ Ey, yuşakik yani muhalefet etmektir. Kim? Hak kendisine belli olduktan sonra, biliyor ki hak budur. Buna rağmen muhalefet ederse وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ muminin Resul'e muhalefet edip müminlerin ashabın bu ayetindiği zaman ashab vardı. Yolundan yüz çevirirse onu gittiği yolda bırakırız. Ve nuslihi cehennem. Onu cehenneme süreriz. Vesaet mesira. O ne kötü bir gidiş yeridir. Dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatü emrine muhalefet davranış. Örnek verelim. Yani bir sürü örnek verilebilir. Ancak burada verilen Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Emri ortada mesela e, herhangi bir konuda diyelim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emri sabit olduğu halde ona aykırı davranan, ona muhalif hareket eden, ona muhalif bir şey getiren, onun sünneti karşısında bidatı destekleyen veya buna çağıran, onun çağırdığı yoldan farklı bir yola çağıran, ne olursa olsun burada muhalefet amacı taşıyan, muhalefet tablosu çizen her şey bu tehdit kapsamı içerisine girer. Ama sünneti terk etmesinden ötürü iman ediyor, o haktır ancak bunu yapmıyor. Bu bu tehdit kapsamına girmez. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealedir. Ve hâzihi vallâhu âlem ve sallallâhu âle nebîne Muhammedin ve Muhammed.